Very good. Felix. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Ak. ...katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Birazdan dinleyeceğiniz yayın Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınları kapsamında... E, ...Gelta ve Yağmur Yıldırım'la beraber gerçekleştirdiğimiz özel bir e, program. E, Cüneyt Özdemir konuğumuz, onunla beraber e, mimarlığı, mimarları konuşacağız... Gün içerisinde ve bu hafta boyunca yapılan özel yayınlar arasında geçen anonsları dinleyerek siz de Açık Radyo destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Uzun süredir de aslında Açık Mimarlık programında ağırlamak istediğimiz Cüneyt Özdemir'i programa davet edelim. Böyle bir davetle ona gidelim istedik. Cüneyt Özdemir de bizle beraber. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, size de kolay gelsin. Şimdiden tüm yayınlar için. Ee, şöyle bir şey yapalım istiyorduk aslında. Ee, küçük bir girizgah e, yapayım. Ee, Cüneyt Özdemir e, aslında mimarlık dünyasını yakından takip ediyor. Pek çok etkinliklerle ilgili programda e, yapıyor. Aynı zamanda e, kendisinin iyi bir mimarlık işvereni olduğunu, e, mimarlığa özel bilgisine olduğunu hatta eğer yanlışsa düzeltin, eğer gazeteci olmasaydı da mimar olmak istediğini biliyorum ben. Doğru mu? Aslında mimar olamadığım için gazeteci oldum desek daha iyi olur. Vay, o zaman... <gülüyor> <gülüyor> Güzel, o zaman işler biraz daha eğlenceli hale gelecek galiba. Sohbetlik <gülüyor> <gülüyor> ilerledikçe. O yüzden sizle mimarlık konuşalım istiyorum açıkçası ben. Cüneyt Özdemir, yani Yağmur da aramıza katıldı. Ee, Merhabalar. <gülüyor> Selam Yağmur. Merhaba Yağmur. Ee, şöyle bir soruyla gireyim ben. Ee, size de e, pas vermiş olalım böylece. Ee, Cüneyt Özdemir tamam. Hani ha. Mimar e, olamadığı için e, gazeteci olmuş olan biri. E, ama bir insanın mimara neden ihtiyacı duyabileceğini düşünür Cüneyt Özdemir. Böyle bir şey var mı? Ya da bir şekilde buradan gidelim ondan sonra devam edelim. Tabii şimdi mimarlar benim tanımımdan dolayı e, kızabilirler. Ya bir dakika biz öyle değil diyebilirler. Ama ben kendi açımdan söyleyeyim. E, bunu en iyi aslında geçtiğimiz hafta Barcelona'ya gittim. Mobil konferansı vardı. yüz bin kişi geldi dünyanın farklı yerlerinden. Hı hı. Ve işte GSM teknolojilerindeki son gelişmeleri takip ediyorlar. Ben de e, yukarıda bir yerde kalıyorum. Kuzeyde kalıyorum. Ve işte olduğu yere kadar e, aşağı böyle bir Orada Art Hotel vardır, işte büyük balina heykelinin olduğu yer. Hmm. Şehrin ortasından bir yürüyüş yapıyorsunuz ve Larambası geçiyorsunuz. Sonra sahilde biraz yürüyorsunuz, o yapılarını görüyorsunuz. Biraz işte Expo ile ilgili yapılan çeşitli yapıları görüp oraya varıyorsunuz en sonunda. Tam da bu sorunun cevabını yaklaşık iki saat boyunca kulağımda müzikle yürüyüp, gözüm öyle sağda solda bir. Başımı sağa çeviriyorum, Gaudi'nin yaptığı bir bina sola çeviriyorum. Ee, onunla yarışmasa da en azından e, seviyeyi tam olarak tutturmasa da belli bir standardı tutturmuş başka bir bina. Yollar yapılı, medeni, geniş geçiş şeyleri. Yani şehir plancılığından e, mimariye kadar bir göz banyosu, göz bayramı diyeyim. E, <gülüyor> Ve yürürken şunu görüyorsunuz ya bir, bir mimar bir şehrin kaderini o insanların hayatlarını ne kadar değiştirebiliyor. Diğer mimarlarla birleşince ve bir standartlar oluşunca o şehir nasıl daha yaşanması daha bakılası bir yere dönüşebiliyor. Ne kadar çok şunuz böylesine güzel şehirleri ya da böylesine uzun ve sürekli sokaklarda yürümeyi ve mimarlar aslında hayatımızın ne kadar da vazgeçilmez bir yerinde duruyorlar ya da durmalılar ee, bu duyguları insan yaşayınca hissediyor yoksa şu anda ben mesela yayına katıldığım yerde Bağcılar'da e, Kanal D'nin binasındayım ve önümde böyle sırtını bana dönmüş böyle 5-6 e, katlı apartmanlar ve o apartmanların işte hani geçtim boyalı Boya, farklı renklerde boyasını, boyasız, e, asık suratlı yüzleri, biraz ileride çıkan, nereden geldiği belli olmayan, sanki uzaydan fırlatılmış gibi pırıl pırıl parlayan, o, bütün o binaları da ezip geçen e, iki tane e, yüksek plaza. Bunun yanında bütün orantıları aşıp geçen e, bir caminin e, tam böyle bir büyük bir bina kalabalığının ortasından çıkan, Beyaz kubbesi, beyaz minaresi, yani ve hemen önümde de sanayi sitesinin artık hepsinin, <gülüyor> hepsinin tamam durun durun daha bir, <gülüyor> Max filminin dekoru olabilecek farklı renkli tabelalarla ve çe çeşitli çıkmalarla donatılmış cephelerini gördükçe ya yani mimarların neden hayatımızda olması gerektiğini çalışmayı <gülüyor> yapınca çok daha görüyorsunuz ve onlar olmadığı zaman hayatımızın aslında ne kadar fakir, zavallı ...zevksiz bir yerde seyrettiğini ve bizim de bütün bunları artık normal karşıladığımızı, alıştığımızı fark ediyoruz. Peki şunu soracağım yani şimdi sizin bu anlatışınızdan tabii ki mimarın önemini anlayamamanın imkanı yok. Çünkü bir, iki ayrı psikolojiyle anlattığınız yani, durumu. İkincisinde giderek pencereye doğru yürüyordunuz yani hmm. Ee, ama peki şunu soracağım, yani hani biz şimdi e, üç diğer e, sunucu da şu anda mimar ve ben mesela bir mimarın e, kendi başına sizin o hayal ettiğiniz ya da anlattığınız, Barselona örneğinden anlattığınız durumu kendi başına yaratamayacağını en azından kendi, yani ben öyle bir şeyi yaratamam yani o daha böyle e, büyük kalabalık bir şey işte bahsettiniz ya biraz hani bunların standartlara dönüşmesi, normlara dönüşmesi vesaire. Ee, bilmiyorum belki Yeltaf falan da bunun üstünde ya, bir Belki de şimdi tam, tam o dediğin gibi hani zaten mimarlığın yapabileceği bir şey değil. Yani Cüneyt birin de belirttiği gibi mimarların dışında insanların mimarlığı takip etmemiz <gülüyor> gerekiyor ki nektir aynı. Evet çevreye ulaşabileyim. Ben, ben de şu an pencereden baktığı zaman daha büyük bir kontrast görebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> pencereden bakmıyor <bakmayalım> <gülüyor> mislersin? <gülüyor> belki neydi o? Aynen, aynen öyle. Peki şunu soracağım ben. Ee, hani bu Barcelona deneyimi üstünden anlatmaya başladığınız için diyeceğim. Ee, tamam, hani bugün Cüneyt Özdemir e, mimarlığı anlatabilmek için bu deneyimi üstünden e, yola çıkabiliyor. Ama hani mimar olmak isteyen o zaman, e, geçmişe doğru gidersek o zaman mimar olmak isteyen Cüneyt Özdemir neyden yola çıkarak bunu, Hissediyordu. Öyle bir şey var mıydı aklınızda? Ben mesela şöyle kendimden küçük örnek vereyim. Benim çocukluğum uzun süre antik kentlerde dolaşarak geçti belli sebeplerden dolayı, aile meraklarından vesaire. Ben o yüzden nedense kendime bu kentlerin geçiciliği, insanlar işte vardı şimdi yoklar ve süre giden ve devam eden tek şey yaratma ediminden başka bir şey değil. Ben bundan çok etkileniyorum ve ben de böyle bir iz bırakmak istiyorum falan diye ...az buçuk tasarım ve mimarlığa doğru yönelmiştim. Sizin öyle bir şey var mıydı? Yoksa... <gülüyor> Yo, e... Biliyorum ki tamamen şöyle, ben emekli bir as çocuğuyum ve Keçiören'de yaşıyorduk o dönem. Keçiören'de yeni gelişmeye başlayan ve yeni böyle işte gece konuların ya da boş arsaların yıkılıp 4-5 katlı... ...apartmanların, orta direkt apartmanların yapıldığı bir yerde. Şimdi artık gittiğinizde böyle şelaleler falan görüyorsunuz. Öyle bir ortam hmm. yoktu, tam tersi oralar dağ taş halinde duruyordu. Hatta Keçiören öğrendi ikiye bölünmüştü. İşte Asfalt ve Şose. Yani bilmem hmm. resmi anlatmak için bu ayrım bir de yeter sanırım. Evet. Ama o dönem Oddu mimarlık çok havalı gözüküyordu gözümüze. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii Oddu çok havalıydı ama Oddu mimarlık yani oranın havası daha farklıydı. Benim de bir arkadaşım orada okumaya başlamıştı. Hmm. ve otomimarlığa gidiyoruz bambaşka bir o bina yani o haliyle bile şimdiki hmm. e, yani hmm. mütevazı haliyle bile o dönem bize inanılmaz ufuklar açıyordu. Ve sanırım benim de içimde bir yerde bir görsellikle ilgili bir şey varmış herhalde. Sonra kazanamayıp e, gazeteciliğe başlayınca 32. gün programında yönetmenlik yapmaya başladım. Hmm. Hatta Bilkent Grafik'te master kazandım. Hmm. E, biliyorsunuz Türkçe erkeklerinin pek çoğu ...mecburi askerlik nedeniyle akademide profesörlüğe kadar yükselebiliyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <O> dönem, <gülüyor> bir dönem <bir> merkez <gülüyor> doktor oldu. <Yapılan gülüyor> bir neredeyse bir grafiker olarak hayatıma devam edebilmiştim <gülüyor> ama... ...yani en azından yaptığım işlerle oraya girebilmiştim. Sonra da görsellik yani hem hani en mimarlık hem sinema, fotoğrafçılık... ...bir şekilde hep hayatımın içinde oldu. İlham veren e, ne yazık ki bizim çalıştığımız, yaşadığımız ortamda e, çok fazla böyle bir vay işte şu vardı çok havalıydı ya da böyle bir hani Barcelona'nın bizim ev Gaudi'nin yaptığı şekilde binaya bakıyordu. Ben de hep onunla büyüdüm. Ne yazık ki diyemiyorum. Genelde işte böyle sürekli tarihinde kalasların ortalıkta şey olduğu, kalasa basıp bayağımıza çiftler battı, veren böyle bir ortamda e, çocukluğumuz geçti. Yani sonrasında ama ben çok ee, i̇lgilenmeye başladım, ee, o ilgim devam etti. Birkaç mimar arkadaşım oldu, onlarla da yakın arkadaş olduk. Onlarla olunca tabi ortak zevklerimiz biraz daha gelişmeye, yürümeye başladı. Ee, sonra ben bir ev yap yaptırdım, bir işverene dönüştüm. En yakın arkadaşım da mimar olarak şey yaptı. Ee, ...ve o süreci bayağı bir yaşadım. Hatta günlükler tuttum. Hı -hı. O evin de hiçbir zaman adını vermedim. Şimdi de vermeyeyim, siz biliyorsanız söylemeyeyim. Hı -hı. Bir ya yazlık bir yerde bir ev ama benim hayatımın büyük bir kısmını geçirdiğim bir ev. Ama yani bayağı mimarlık literatürüne de girdi. Hatta Ağahan aday adayı falan oldu. Hı -hı. Sonra olamadı. Ee, ama ben o sırada, yani onu bir gazeteci olarak o süreci bayağı notlar tuttum. Ee, hikayesini çıkarttım, günlüğünü çıkarttım. Yani oradaki problemleri yazdım. O çok ilginç bir süreçti çünkü. İşte oradaki taş ustasıyla benim konuşmam, işte oradaki ne bileyim, Bodrum'da işlerin nasıl, her şeyin böyle bir hafta, bir ay, iki üç katı fazla maliyetlerle zaman dilimleriyle geçmesi çok ilginçti. Mimar, mühendis, işveren üçlüsünün arasındaki Korkunç ilişkiler ki en son son hesap yapılırken mühendislerle mimarların arasında girdik çünkü büyük bir tablaya gittik. Büyüklerken herkes tablaya bir dakika hani zaten son görüş bu diye e, eskisi payladık ki bunlar da düşünün yani. Çok en... tehlikeli, tehlikeli bir bölgeye girmişsiniz. Tehlikeli tam bir ateş attı. Ben <gülüyor> de biraz şaşkınlıkla, biraz dehşetle bunları izledim. E, hatta sonra o dönem evliydim, ilk evliliğim vardı bir bina yükselirken ben de yeni evlenmiştim. Biz, benim evlilikte çökmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya o da çok tuhaftı çünkü ortak hayaller kuruyorsunuz ve bir şey yapıyorsunuz o sırada ama ortak hayaller kurduğunuz insan da bütün hayallerinizi çöküyor. Hmm. Hatta gittikten sonra ben Bülent Tarkman'a e gittim. Hmm. Hem ki Bülent Bey, ben dedim ya böyle bir şey yaşadım tuhaf bir şeydi yani böyle günlükler var. Bir yanda da çok duygusal yani orada bir stüktür çıkıyor. Burada da bir başka duygusal bir stüktür çöküyor. Yani bununla ilgili acaba ben bir hani evlenmek diye bir kitap mı yazsam <gülüyor> <Ama çekilir. gülüyor> ee, yani bir yanda arkadaşım var bir yanda eski eşim var ya yani bunlar da <gülüyor> düşman olmasınlar bana diye. Çok özel şeyleri deşifre ediyor olmuyor mu? dedim. Bey de hiç dedi ki ya dedi, Orhan Pamuk ne yapıyor sanki dedi, abisi canlısı, <gülüyor> akrabalar madara oldu gibi madara olmuyor dedi. Her şey hepsini yazıyor, adam Nobel aldı, sen de yaz bir yerden başlaman lazım ama hiçbir zaman cesaret yapıyorum kitabı yazmıyor. Sizin bu eğlencesini itiren ülke kitabına ben dün gece bir denk geldim. Şöyle dört bölümden bir tanesi de ilginç, ee, kentler, yapılar, hayatlar diye bir bölüm ayırmışsınız kitaba. Ve arkasında da şey de bahsediyor, betonun, makinenin, soğuk teknolojinin karakteri, şehir hayatının gündelik ama sıradan olmayan ayrıntıları. O hoşuma gitti. Aslında sizin pencereden bakarken bahsettiğinizde, pencereye doğru ilerlerken onu da düşündürdü diyeyim. Evet. Ki. Ben, bir dönem 2000'lerin başıydı herhalde 97, Tempo dergisinde o dönem böyle çok havalı bir dergi. Bana haftalık yazı yazar mısın dedi, tamam yazayım dedim. Böyle i̇stihbarat dünyasıyla ilgili bir yazı dizisi hazırladım. Sonra o bitti, bir de mafya ile ilgili bir yazı dizisi hazırladım. Çok havalı gidiyor. Sonra bir gün bir yazı yolladım. Dedim ki ya bu iç mimari çok kötü bir yere gidiyor, bu duvar alma meselesi. Yakında bir deprem olursa Türkiye'deki ölümlerin üçte biri, bu duvar, o duvarı alalım, bu duvarı alalım diyenler yüzünden olacak diye böyle bir mimarlıkla ilgili bir şey yazdım. Basmadılar benim yazıyı. Sonra ben de sormadım yani niye basmıyorsunuz. Onlar da aramadılar. Altı ay sonra karşılaştık. O dönem derginin genel yayın yönetmeniydi. E dedim ne oldu dedim. E dedi ya sen de mimarlıkla ilgili yazmışsın. Kim okur onu dedi. <gülüyor> Peki dedim Burada yani. evet problematik bir durum var. <gülüyor> sonra ama ben e, ana akın medyada bir şekilde mimarlığı hep görünür kılmaya çalıştım. Ve biraz daha popülerleştirerek onu ekrana taşımaya çalıştım. Eee... Ve bu adım adım geldi. Çok büyük bir şeyler değildi ama kentsel dönüşüm açısından bakıyorduk. Hı hı. Farklı bakıyorduk. İki yıl önce ben bir yıllığına Londra'ya gittim. Ve Londra'da bambaşka bir ekosistemle karşılaştım. Yani bir şehrin düzeni, işte kaldırımların yüksekliğindeki standart, karşıdan karşıya geçtiğiniz yerde ister lüks semtte olun, ister fakir semtte olun, hepsinin aynı standartta olması, işte... Bir şehirde ne bileyim bir uydu takacaksınız Türk televizyonlarını seyretmek için. Belediye meclisinden onay almanız gerekiyor ve adamlar %90'da vermiyorlar onayı. İşte orada e, Kıbrıslı bir Türk geliyor. Tamam abi sen merak etme biz onları hallederiz diyor. Takıyor ferah. Yani o şeyi görüyorsunuz. O e, yapının değişmemesi için, sosyal yapının değişmemesi için. Mesela biz hallice iyi bir yerde oturuyorduk e, Londra'da. Ve yani iyi bir yerde oturunca da eşek gibi para veriyorduk kira olarak. Bizim eve temizliğe mesela İranlı bir orada yaşayan adam geliyordu Talip. Talip de benim üst sokağımda oturuyordu. Yani niye? Çünkü belediye oradaki doku bozulmasın diye üst sokağında iki tane büyük blok almış, kamulaştırmış. Ve orayı da maddi durumu yerinde olmayanlara kiralamaya başlamış. Şimdi. Bizdeki şu andaki şehrin hani e, süper dağınık ve Taldımçayıra e, planlamasına baktığınız zaman ya da tamamen rant odaklı e, planlamasına baktığınız zaman insan şaşırıyor tabii. Ve e, o dönem ben biraz o kıyaslamalardan yola çıkıp e, bazı sorular da sormaya başladım. İşte yani Ankara'da niye her şey biz ABM olarak bakıyoruz? İşte bakın müzelerin sayısı... E, AVM'lerin sayısını, müzelerin sayısını geçiyor Türkiye'de, bu normal mi? Ee, ve hatta yani e, biraz abartılı olabilir ama bunun üzerine bir tez yazıldığı için ben e, daha net söyleyebilirim. Yani gezi'nin geldiğini ben gördüm ve yazılara da yansıtmaya başladım. Yani e, Gezi daha ortada yokken, ya acaba burası niye park olmuyor, bu parkı niye şeye çeviriyoruz? İşte bu kentsel dönüşümle ilgili yazılar yazmaya başladım. Gezi ile ilgili 2-3 tane yazı yazdım. Nisan'da yazdım, Mayıs'ta yazdım. Ve Gezi olduğunda artık ben hani hiç şaşırmadım. Gezi çok göstere, göstere, göstere, göstere e, geldi. E, ve sonrasında da bu ilgim devam etti. Tabii ben biraz daha artık 5 bir Kanun Kontrolü benim elimde olduğunca işte soruyorum deyip program yapıyordum. Orada Türkiye'nin tanınmış mimarlarını konuk etmeye başladım. Ve şu anda mesela Kanal D Haber'de ana akım medyada belki de mimarlık içinde mimarlık haberleri olan tek şey. Tabi Gezi'den sonra şu oldu. İnsanlar mimarlığın, kent yaşamının, şehirleşmenin, planlamanın aslında sadece işte bir grup insanın ilgisini çeken entel dantel şeyler olmadığını hayatımızın bir parçası olduğunda görmeye başladılar. Tabi bunda şunun da etkisi çok büyük. Bu kentselleşmedeki korkunç rant, mülksüzleştirme ee, insanların hayatlarının artık birebir bu AVM'lerde geçiyor olması, artık hayatlarına dokunan hayatlarını ele geçiren, biçimlendiren bir yere dönüşmesinin de çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Geziden sonra ise artık mimarlık, kent yaşamı ana akım medyanın bir numaralı istese de istemese de maddesi oldu diyebilirim hani. Şunun da aslında adını anabiliriz. Bu geçtiğimiz yılın sonunda Türk Serbest Mimarlar Derneği 11. kez ödüllerini verdi. Cüneyt Özdemir de basın yayın ödülünü alan ikisinden biri oldu. Diğerisinde hatta açık radyoydu. Siz hani bunu ilk başta tempoda haber yaparken mimarlık haber kim dinler canım bunu kim okur dediniz ya. Size ödül vermelerinde de jürinin şöyle bir açıklaması olmuştu. Kentleş ve mimarlık konularını gündeme taşıyan... Geniş ilgi duyması yönelik çaba harcayan ve kentsel, e, kentleşmeye yönelik bir kültür ve bilinç oluşmasının sağlamasından ötürü diye bunun da tekrar bir ismini almakta fayda var dedim. Evet bir proje evet. daha geliştirdik. Kalebodur'la beraber Dipnot Tablet benim e, yayınladığım 200 küsür sayıda haftalık çıkan bir dergi. Orada e, Mimarlar Konuşuyor diye Abdi Güzel bir evet. sözcükler dizisi yaptı ve ilk kez özel sektörden Pedini Özgen bunu destekledi yani ilk kez bir kurum olarak mimarları ön plana çıkartan görünür kılan bir sayfa hazırlamaya başladık onlarla ve Türkiye'de ve dünyada mimarlığın da mimarlıkla ilgili güncel haberler yayınlamaya başladık ve tabi sosyal medyada da onları düzenli olarak paylaşınca bir görünürlük gelmeye başladı ilgi oluşmaya başladı çünkü daha önce mimarlık da kendi içinde konuşan bir şey mimarlık dergileri var hala var ama evet. genelde o mimarlığın kendi bir dili var ya, alt dili işte. Siz aranızda böyle anlaşıyorsunuz ya. <gülüyor> e, oradan konstrüktür geliyor. Hani böyle, tamamen böyle daha entelektüel, daha e, nasıl diyeyim, steril, daha soğuk, daha böyle bir mühendisle hafif arogan, e, şey bir dil var. O dili biraz daha halka bizim indirmek belki ona vesile olduk diyebilirim. Yani işte herkesin anlayabileceği bir şekilde, mimarlıkla ilgilenmese de insanların anlayabileceği bir şekilde dönüştürmek. Bence o da katkısı olduğuna inanıyorum. Mimarlık, mimarlığın artık herkes tarafından konuşulmasında. Ben şöyle bir son soruyu sorayım mı? Zaten yavaş yavaş da sürenin sonuna gidiyoruz. Biraz önce mesela gerçekten doğrudan kent problemleri odaklı bir mimarlıktan bahsettiniz. Hatta pek çok kalabalık kitlenin gündemine de mimarlığın, Gezi olayları vesaire sonrasıyla doğrudan daha da ne kadar güncel bir şekilde girdiğini söyledik. Biliyoruz da zaten. Peki hani bir yandan da mimarlar konuşuyor programından bahsettik. Mimarların bu anlamda biraz önce de siz işte pencereden dışarıya bakarken yaptığımız tasvirleri de göz önünde bulundurarak mimarların bu anlamda bu tarzda bir mimarlığı konuştuğunu düşünüyor musunuz? Yeterince. Ben mi? şimdi ilginç <gülüyor> bir şekilde mimarların da gündemini çok yakından takip ediyorum. Ee, i̇şte genelde mimarlıkla ilgili çeşitli konferanslarda ya da büyük söyleşilerde ben moderasyonu yapıyorum. Ya da dergiden dolayı da kimin kime ne dediğini ya da nasıl konuştuğuna bakıyorum. Ee, bence mimarların gündeminde yani mimarlar kendi aralarında tartışıyorlar. Ne bileyim mesela şimdi... Zorlu AVM'nin düstesi mimarların arasında çok ciddi bir tartışma. Tabi onlar kendi aralarında e, biraz daha entelektüel, o biraz daha e, arogan bir şekilde konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ama hatta birbirlerine bayağı sert şeyler söylüyorlar ya baktığın zaman. E, kendi yap yaptıkları yapılarla ilgili, şeylerle ilgili. E, davalık olanları da biliyorum bu nedenden dolayı. İşte... E, yani kendileri ama yine de e, yüzde bakabilecek bir düzeyde gidiyor bütün bu şeyler. Çünkü mesela gazeteciler gazecilerin ölmesini istediği bir ülkede yaşıyorlar. Yani tabii biliyorum, eleştirmek yetmiyor, işten atılmak yetmiyor. Hepsini ölsün yani. O mimarlıkta biraz daha bir o seviye e, tutturulmuş durumda. bir de tabii şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu büyük kentsel dönüşüm projeleri de. Düne kadar biz hep ya da bugün de hala işte bakıyorsunuz adam çıkmış müteahhit. Müteahhit kendi reklamını ya yani biz müteahhitin isminden satın alıyoruz. Yeni yeni artık mimarların ismiyle binalar satılmaya pazarlanmaya başlandı. Bu da bir gösterge yani artık sadece müteahhitin çok zengin olması işte 5 tane sevgili değiştirmesi, Rolls-Royce'nin bilmem impalaya binmesi değil o binanın işte bak yeşil bina olması, işlevsel olması o binanın işte o çocuklar için daha farklı olanaklar sunması. Yani mühendis projeleri son birkaç yılda ben baktığım zaman binalara birazdan mimar projelerine dönmeye başladı. Yani sadece ucuz ev sattım projesinden çok ya bak burada bir de şöyle bir yaşam var. Şimdi bu yaşam mühendisler şey, şeyler kurmuyor. Oradaki iş adamı kurmuyor. Sonuçta bir mimarın tasarlaması, sunması gereken bir şey. Buna da bir zorunlu olarak bir geçiş olmaya başlandı. Çünkü düşünsenize şimdi Atina'da 5 tane AVM var. İstanbul'da oldu 110 tane AVM. Şimdi bu AVM'nin arasındaki fark ne? Artık o, onun sahibi şu iş adamı, bunun sahibi bu iş adamı işlemiyor, yürümüyor. Yani orada biraz mimar devreye zorunlu olarak sokuluyor. Yine rantsal bir kaygıyla sokuluyor. Yani şey bir kaygıyla sokulmuyor. Evet. Ee, yaştan dolayı, istekten dolayı sokulmuyor. Yine rantsal bir şey var ama Son yıllarda biraz daha bu kendi içindeki tartışmaların taştığını, konuşulmaya başlandığını görüyoruz mesela işte. Buna en somut örneklerden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı sarayı yerleşmesi. Yani düne kadar hiç konuşulmayan bir şey artık Türkiye'nin bir numaralı siyasi meselesi haline dönüştü. Bence bu bir de mimarlığın çok konuşulduğu üzerine bir örnek ama tabii yeterince konuşuluyor mu? Valla şöyle bakıyorum etrafa pek konuşulmuyor sanırım konuşulsa <gülüyor> böyle bir tablo olmamız gerek. <gülüyor> ben güzel ben şöyle bir, bir son soruyu ben şöyle son bir soru sormak istiyorum çok mimar arkadaşlarınız da çok olduğu için ya mimarlar bir yandan işte bahsettiğiniz bütün kentsel projelerin hepsinin içerisinde birer aktör olarak hatta hani ajın olarak yer alıyorlar. Ama bir yandan anlayışı, işte gezi gibi bir olay olduğu zaman da hep beraber rente dair tepeden inme bir şeye hep beraber karşı çıkıyoruz. Bu durumda siz mimarlık mesleğinin samimiyetini nasıl bulduğunuzu sormak istiyorum aslında. Evet, bu zor bir soru. Bu aslında sadece Türkiye için değil. Yani Tabii, yani, yani global örgütlerle ele alınabiliyor. Ayn Rand'den başlayalım istersen. Fontanet'den, Erasmus'un kaynağına. Ne yazıyor. <gülüyor> Hayat, hayatın kaynağındaki gibi gitmiyor yani gördüğümüz kadarıyla. Şimdi şunu görüyorum. Geçim derdi denilen bir şey var. Bazı insanlar büroları büyüyor. bürolar büyüyünce büyük binalar yapmak istiyorlar. O büyük binalarını yapmak için de işte büyük iş adamlarımızla durmak için de çalışıyorlar. E tabii büyük iş adamıyla çalışmanın da derdi büyük oluyor. Çünkü onun da rant kaygısı büyük oluyor. Ve o büyüklük de ortaya küçük eserler çıkartıyor. Yani küçse olarak büyük de şey olarak küçük eserler çıkartıyor. Ama buradan kazanılan bir para ya da açılan bir alanla da bu büyük ofislerin küçük işlerde büyük işler, büyük projelere döndürdüğünü görüyoruz. Yani evet bir büyük bir çok büyük çok güzel bir şey göremiyoruz belki de. Yani parayla verilen ödülleri saymıyorum. Onları siz biz bütün mimari çevresi biliyor işte gidip para parayı bastırıyorsunuz, ödülü alıyorsunuz, gazeteye ilan veriyorsunuz. Onları saymıyorum. ...daha e, saygın şeylere bakıyorum. Yani bir ekonomik bağımsızlık tıpkı gazetede olduğu gibi, gazete se yani medya sektöründe olduğu gibi... ...bizde editoryal bağımsızlığı getirir. Yani ekonomik olarak bağımlı değilseniz, editoryal olarak da değilsiniz. Benzer bir durumu ben biraz bu mimari çevrelerde görüyorum. Bir kısmı zorunlu olarak, bir kısmı dünyevi e, şeylere kendini kaptırmış olarak... Ee, ...bu tür işlere büyük, böyle günahkar projelere giriyorlar. Ama çok tuhaf, işte aynı ismin başka bir projesine bakıyorsun, ya bu da ba bayağı iyi diyorsun yani. Ama inan hani çok az, belki de bir iki isim, onları da söylemeyeyim çünkü öbürleri, öbür arkadaşlarımıza ayıp olmasın. Onların dışında samimi olarak, tutarlı bir şekilde, ya ben bu işi yaparım, bu işi de bu şekilde yaparım, benim için çok da dert değil. 50 kişilik ofisim olmasın, 5 kişi de yaparım. Gerekirse tek başıma da yaparım. Ama bu şeylerinde bir parçası, ekosistemin parçası olmam diyen mimar çok az. Yani inan 3 var mı bilmiyorum, 2 tane sayıyorum ama biraz düşünmem lazım 3'ü 5'e getirebilmem için. Yani Sezen Aksu'yla e, söylersek yani... Eller günahkar, diller günahkar, hiç kimse masum değil ne yazık ki Mimarki. O kimse değil yani kırılmasın. Herkes kendisini dışında tutsun öyle. Baksın. Ben bir de en son dostane bir dipnot paylaşmak istiyorum. Da. Geçen sene Frankfurt'ta Alman Mimarlık Müzesi'nde mimar olmayan birinin sunumu vardı. Bir müşterinin 70 küsür yaşlarına gelmiş bir, yani daha hayattan göçmüş bir mimarın kendisi için yaptığı evi anlatıyordu. Ve bugüne kadar izlediğim en etkileyici sunumlardan biriydi. Siz kendi evinizde anlatırken aynısı geçti aklımdan. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınlar Sağ olun. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.